o da ödemede kolaylık verirdi. Abdullah İbni Zübeyir şöyle diyor. Zübeyr öldürülürken, altın ve gümüş bırakmadı. Sadece bir bölümü, Gâbe denilen yerde arazi bırakmıştı. Medine'de on bir ev, Basra'da iki ev, Kûfe ve Mısır'da da birer ev bıraktı. Abdullah demiştir ki, babamın üzerindeki borç,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 Abdullah, kalan araziden bir bölümünü de sattı. Babası, Zübeyir'in kalan borçlarını ödeyip bitirdi. Araziden dört buçuk hisse de arttı. Abdullah kalkıp, Muaviye'nin huzuruna gitti. Orada, Amr-ı İbni Osman, Münzir İbni Zübeyir ve İbni Zemada vardı. Muaviye, Abdullah İbni Zübeyir'e,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 i̇bn Zama'da bir sehimini de ben yüz bin dinara aldım, dedi. Muaviye, geriye ne kaldı, diye sordu. Abdullah İbn-i Zübeyr, bir buçuk hisse, dedi. Muaviye, kalan bir buçuk hisseyi de ben yüz elli bine satın aldım, dedi. Abdullah İbn-i Zübeyr dedi ki, Abdullah i̇bn Cafer, Muaviye'ye Gâbe'deki hissesini altı yüz bine sattı,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 Dört sene geçince, mirası taksim etti ve babası Zübeyrin vasiyeti olan üçte birini dağıttı. Zübeyrin dört karısı vardı. Onlardan her birine bir milyon iki yüz bin dinar hisse düştü. Buna göre Zübeyrin tüm serveti elli milyon iki yüz bin dinara varmaktaydı. Bölüm 26. Zulmün haram oluşu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 Bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. 22 Hac 30 Kim Allah'ın emirlerini veya ibadet için koyduğu dini semboller ve simgelere Müzdelife, Arafat, Mina vesaire uyup saygı gösterirse veya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 Selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksıran kimseye, Yârham-ükâllâh! Allah sana merhamet etsin! Demek. Müslim'in başka bir rivayeti şöyledir. Müslüman'ın, Müslüman üzerindeki hakkı, altıdır. Karşılaştığın zaman,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 sallallahu aleyhi ve sellem böyle demeyiniz böyle demekle onun aleyhine şeytana yardım etmeyiniz buyurdular Bölüm 29 Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak Ey müminler hayır işler işleyin ki kurtuluşa eresiniz 22 Haç 77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 ''Böyle yapmamı bana emrediyor musunuz?'' diye sordu. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ise, ''Hayır, sadece aracılık yapıyorum.'' buyurdu. Bunun üzerine berire, ''Benim ona ihtiyacım yoktur. Beni mazur görünüz.'' dedi. Bölüm 31 İnsanların arasını bulma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 Savaşta düşmanı aldatmak için, iki iki kişi arasını bulmak için, üç kocanın karısına, karının da kocasına aile düzenini korumak maksadıyla söylediği yalandır. Hadis 252. Aİşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir: Rasulullah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 diye sordu. Hazret Ebubekir Ebu, Ebu Kuhafe'nin oğluna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne geçip namaz kıldırmak yakışmazdı diye cevap verdi. Bölüm 32. Zayıf, güçsüz, adı anılmayan Müslümanların değerleri. Ve Rabbinin hoşnutluğunu umarak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 Namaza mı devam etsem diyerek yine namazına devam etti. Bunun üzerine annesi, ey Allahım, Cüreç'in canını fahişelerin yüzünü görmedikçe alma diye beddua etti. Bir gün İsrail oğulları ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur bir de oradaydı.